Rıza Şah'ın iktidara yükselmesinin hikayesi, gerçekleşmesi ancak kişisel cüret ve irade gücünün bir insanı bazen karanlıklardan çıkarıp liderliğin zirvelerine yükseltebildiği doğu dünyasında mümkün olabilen fantastik peri masallarını andırmaktadır. 1924 yazı Tahran'a ilk gelişimde onu tanıdığım zaman kendisi hükümet başkanı ve İran'ın tartışılmaz diktatörüydü. Ama halk Onun öyle ansızın sahnede boy gösterip, umulmadık bir anda, ülkenin dümenini eline geçirmesini görmek şaşkınlığından sıyrılamamıştı henüz. Tahran'da, Alman elçiliğinde çalışan, yaşlı bir İranlı memurun, ondan söz ederken düştüğü şaşkınlığı hala hatırlarım. Düşünebiliyor musunuz? Bu bizim başbakan, bundan sadece on yıl önce, bu elçiliğin kapısında nöbet bekleyen, basit bir jandarmadan başka bir şey değildi. Ve hatırlıyorum, ben kendim, dış işlerine götürmesi için ara sıra eline bir mektup tutuşturur ve ona ''Ayağına çabuk ol, çarşıda pazarda eğleşme diye de zılgıt çekerdim. Evet, jandarma rızanın, elçiliklerin ya da Tahran'daki resmi binaların önünde nöbet beklediği günlerin üzerinden fazla zaman geçmedi. Onu orada, üzerinde o emaret gibi duran jandarma üniforması içinde, tüfeğine dayanarak çevrede olup biteni gözetlerken canlandırabiliyorum gözümde şimdi. Orada dikilip dururken, çevrede hayaletler gibi dolaşan ya da akşam serinliğinde su kanallarının kenarında oturan Tahran halkını dikkatle izliyor ve arka tarafta İngiliz bankasından şakırdayan yazı makinelerinin sesine, mavi mozaik cepheli bu büyük binada harıl harıl çalışan, telaşla girip çıkan Avrupalı iş adamlarının arı kovanını andıran uğultusuna kulak kabartıyor olmalıydı. Belki de ilk kez o zamanlar yer etmeye başlamıştır Rıza'nın bu basit ve eğitimsiz jandarma çavuşunun ruhunda batı hayranlığı. Bir uzatmalı çavuş ukalalığı içinde, İşte böyle olmalı, diyordu kendi kendine herhalde. İşte böyle olmalı, rüyalar aleminde dolaşacağımıza, başkaları gibi biz de böyle harıl harıl çalışmalıyız. Ve belki de bu ilkel hayranlık duygusunun yedeğinde, İşte o sıralar doğmuştu jandarma çavuşu Rıza'nın içinde bütün ucuz devrimlerin, aldatıcı keşiflerin, yüzeysel ıslahatların yaratıcısı olan değişiklik tutkusu. İşte orada Avrupa Büyükelçilik binalarının birinin önünde, nöbetçi kulübesinde dikilmiş hayranlıkla süzüyor girip çıkanı. Bahçedeki bakımlı ağaçlar rüzgarda hışırdıyor. Çakıl serili patikalar beyaz giyimli zarif uçakların ayakları altında gıcır diyor. Elçilik bahçesinin ortasındaki büyük konağa gizemli bir güç çöreklenmiş sanki. Binaya kapıdan giren her İranlının gözünü korkutuyor ve kişi elinde olmadan kendine çeki düzen verip, sıkılgan, beceriksiz tavırlarla geçip gidiyor. Bazen gösterişli arabalar yanaşıyor kapıya ve içlerinden İranlı politikacılar iniyor aşağı. Jandarma rıza bunlardan birçoğunu simayen tanıyor. İşte şu bıyıksız batı kırması adam dışişleri bakanı. Öteki de Maliye Bakanı. Kapıdan girerken hemen hepsinin yüzünde gergin, endişeli bir ifade okunuyor. Onları elçilik binasını terk ederken görmek daha eğlenceli doğrusu. Bazen ışıl ışıl bir yüzle çıkıyorlar binadan, uçarcasına, kendilerine büyük bir nimet bahşedilmiş sanki. Bazen de ölü gibi sapsarı ve sıkıntılı. Haklarında idam hükmü verilmiş dersiniz. Ve nöbetçi kulübesinde jandarma çavuşu Rıza, Bütün bunları görüyor. Rıza'nın nöbet beklediği binadan, zaman zaman İranlı bir memuru koşarak geliyor. Ve bir mektup tutuşturuyor elini. Çabuk, bunu falanca yere götür. Ama koşa koşa git. Yoksa elçi hazretleri küplere biner. Rıza bu tarza hitap edilmeye alışıktı. Çünkü İranlı görevliler, kendilerine lakap seçmekte hani pek öyle güç beğenir kimseler değillerdi. Ama yine de bu sözcüklerin, Rıza'nın ruhunda, Aşağılayıcı bir kamçı etkisi bıraktığı muhakkaktı. Çünkü o, yüreğinin bir uzatmalı çavuşun kaldırabileceği ölçüde hamasetle dolup taştığı bu anlarda, kendisinin bağrından Rüstem, Darius, Nuşirvan, Keyhüsrev, Şah Abbas, Nadir Şah gibi kocaman adamlar çıkarmış büyük bir ulusun oğlu olduğunu hissediyordu. Fakat bunu kendi soydaşları nereden bileceklerdi? Nereden bileceklerdi bu kırk yaşındaki askerin içinde karanlık, dilsiz bir ırmak gibi kımıldanan, bazen göğsünü parçalayıp çıkacak gibi olan ve onu umutsuzluk ve aciz içinde yumruklarını kemirmeye zorlayan büyük ihtirasları. Ve her İranlının içinde zaman zaman ihtilaçlar halinde kımıldanan kendini ispat tutkusu, acil, umulmadık şiddet tezahürleri biçiminde bazen jandarma çavuşu Rıza'da da baş gösteriyor, ve yükselişini hazırlayan gizli bir güç ve bir öngörü olarak ona ikbal yolunu gösteriyordu. Büyük savaş sona ermişti. Kuzey İran'ı işgal eden Rus birlikleri, Bolşevik ihtilalinden sonra geri çekilmişler, fakat hemen arkasından İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletinde, bölgenin nüfuzlu şahsiyetlerinden Mirza Kuçek Han'ın öncülük ettiği, karadan ve denizden Rus birliklerince de desteklenen Komünizan ayaklanmalar patlak vermişti. Hükümet isyancılara karşı birlikler çıkardı. Ama disiplinsiz ve kötü teçhizatlı İran birlikleri yenilgi üstüne yenilgi aldılar. Rıza Çavuş'un içinde bulunduğu tabur da ötekilerden farklı değildi. Rıza Çavuş o zaman hemen hemen elli yaşlarındaydı. Birliği küçük bir çarpışmadan sonra yüz geri edip kaçmaya koyulduğu zaman Rıza Çavuş artık kendini tutamadı bozulan saflardan ileri fırlayarak herkesin işitebileceği bir sesle haykırdı İranlılar siz ey İranlılar niçin kaçıyorsunuz Poltava meydanında yaralanıp düştüğü ve askerlerinin arkalarına bakmadan kaçmaya başladıklarını gördüğü zaman İsveç kralı 12. Charles'ın ümitsiz bir sesle İsveçliler siz ey İsveçliler niçin kaçıyorsunuz Dediği zaman hissettiği şeyleri hissetmiş olmalıydı Rıza Çavuş da. Ne var ki İsveç kralı bu sözleri söylediği zaman yaralar içinde kıvranıyor ve sesinden başka buyurucu tüm özelliklerini yitirmiş bulunuyordu. Ama Rıza Çavuş dimdik ayakta duruyor ve elinde de bir mavzer tutuyor ve arkadaşlarını kim kaçmaya kalkarsa kardeşim de olsa leşini yere sereceğim diye uyarırken sesi yeteri kadar gür ve tehdit edici olabiliyordu. Böyle bir öfke, İranlı askerler için yeni bir şeydi. Zihinleri karışmış, şaşırıp kalmışlardı. Bu şaşkınlıkları yavaş yavaş meraka dönüştü. Neler kuruyordu bu adam kafasında? Bazı subaylar karşı çıkıp, durmalarının umutsuz olduğunu öne sürdüler. Hatta içlerinden biri onunla alay etti. Bizi zafere ulaştıracaksın? İşte o an, Rıza Çavuş, geçmişteki tüm hayal kırıklıklarının çözülüp gittiğini ve tüm gizli ümitlerinin, ansızın gerçekleşme imkanına kavuştuğunu hissetmiş olmalı. O büyülü tırmanma halatının gözlerinin önünde sallandığını gördü ve hemen yakaladı onu. Evet, zafere ulaştıracağım, diye bağırdı. Beni lideriniz olarak tanıyor musunuz? Hiçbir kavimde kahramana prestij duygusu, İranlılardaki kadar derinlere kök salmamıştır. Askerler, Bir anda korkularını unutup, sanki biraz önce tabanları yağlayıp kaçmaya başlayan kendileri değilmiş gibi sevinç ve coşku içinde gürlediler. ''Evet, evet, bizim liderimiz sen ol.'' ''Pekala.'' dedi Rıza. ''Size ben kumanda edeceğim ve kim kaçmaya yeltenirse bilin ki gözümü kırpmadan öldüreceğim onu.'' Ama artık kaçmayı düşünen yoktu ki. Ağır sırt çantalarını çıkarıp bir kenara attılar. Süngülerini tüfeklerine geçirdiler ve Rıza Çavuş'un komandasında tüm tabur geri dönüp sürpriz bir saldırıyla bir Rus bataryasını ele geçirdiler. Kısa zamanda diğer İran birlikleri de onlara katıldı. Hep birlikte düşmanı tepelediler ve savaş birkaç saat içinde bütünüyle İranların lehine sonuçlandı. Birkaç gün sonra Rıza Çavuş'un yüzbaşılığa terfi ettirildiğini bildiren telgraf geldi Tahran'dan. Artık isminin yanına Han ekini ilave edebilirdi. İpin ucunu tutmuştu bir kere ve tırmanıyordu yukarılara doğru. Artık onu tanıyıp bilmeyen yoktu. Hızlı sıçrayışlarıyla binbaşı, yarbay ve albay oldu. 1921'de genç gazeteci, Ziyaeddin ve başka üç subayla birlikte bir hükümet darbesi gerçekleştirerek eski hükümet üyelerini tutukladı, Sadık Alayının yardımıyla zayıf ve desteksiz Genç şah Ahmedi yeni bir hükümet atama zorunda bıraktı. Ziyaeddin başbakan rızahında savaş bakanı oldu. Henüz okuma yazması yoktu ama iktidara giden yolda cin gibi çalışıyordu kafası. Çağlardan beri ilk kez önlerinde bir lider gören ordunun ve halkın gözünde şimdi artık bir yarı tanrı durumundaydı.